Millâhirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn Hamden, kesiben, tayyiben, mübareken fîh Kemâ yenbegîl-i celâl-i ve lâzîm-i Salatü ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim çok kıymetli bir alimin Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyesi'ni okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış Böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okumaya başladık. Elhamdülillah 136 sayfa okumuşuz. 17 tane büyük tasavvuf yolunun üstadının, büyük zatın, hayatını okumuşuz, bitirmişiz, şu güne gelmiş. Bugün 18. biyografi Ahmet İbni Asım Minil Antakı Antakyalı Ahmet İbni Asım isimli zatın hayatını ve güzel nasihatlerini, fikirlerini nasip olursa okuyacağız. Tabii her konuda o konuyu en iyi bilen insanların eserlerini okumak lazım. En selahiyetli, tecrübesi en derin olan, numune teşkil eden herkesin beğendiği, tasvip ettiği, tezkiye ettiği, istifade ettiği eserleri okumak lazım diye... Bu kıymetli eseri seçtik. Evet, çok süzme bir eser. Düzümsüz ifadeler kullanmamış. Her şeyi tartarak söylemiş, ölçerek söylemiş. Tam ilim adamı üslubuyla yazmış. Biz de bundan memnunuz, seviyoruz. Onun için Arapça ifadesini de aynen okuyarak size anlatıyoruz. Böyle sağlam bir eseri Efendim, tanımış olsun kardeşlerimiz kendi yazılmış olduğu dille diğeri. şimdi okumaya başlayalım ve minhum yani bu tasavvuf büyüklerinden meşhurlarından birisi de Ahmetübni Asım'in Antakiyyü Antakyalı Asım oğlu Ahmet isimli zatı muhteremdir diyor müellif onlardan birisi de budur 100 tane biyografi var. Şu yazdığı eserin içinde. Güzel bir tertip düşünmüş yazar, mübarek yazar, Ebu Abdirrahman Hazretleri sahabe-i kiramın hayatını yazmış, tabiinin hayatını yazmış, ondan sonra bunların hayatını yazmış. O eserler elimizde değil ama bu eserinden şimdi biz istifade ediyoruz. Künyetuhu Ebu Ali'nin ve yukarı Ebu عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ الْاَصَحْهُ Künyesi Ebu Ali veyahut daha sıhhatli rivayete göre Ebu Abdillah'tır. Biliyorsunuz Arapların, Arapların isimlendirmesini size anlattım. Bir insana isim verirken nasıl isimlendirirler? Onu anlattım. Bir ismi olur bir şahsın ismi olur Muhammed, Ahmet Asım vesaire tarzında Teyzullah filan gibi bir ismi olur sonra babasının ismini de söylerler falanca oğlu filanca diye Muhammed İbni Abdullah diyoruz değil mi Abdullah'ın oğlu Muhammed diyoruz baba adıyla söylenince bir daha iyi tanıtma olmuş oluyor Araplarda bu alet var. Türkçe'de, Türkçemizde de var. Efendim Hasan Ağa'nın oğlu efendim Ahmet dediğimiz gibi yani. Böyle bazen hatta soyadlarında da kullanılıyor ya falanca oğlu diye. Hatibin oğlu, İmamzade filan gibi kelimeler kullanıyoruz. Babasının ismi oluyor iki. Hangi memleketten ise bir de o isme ekleniyor. Bu neymiş? El-Antakî. Antakyalıymış. Nereli da belirtiyor. Üç. Mesela ne diyoruz? İmam Bukhari diyoruz. Bukhari. Yani buharalı Bukharayı şeriften. Yer, yeri de bilmek iyi oluyor. Ben, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurmuş, birbirlerimizle tanışmamızı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Sevdiğiniz insana sevdiğinizi bildirin ve tanışın. Tanıştığınız zaman da sorun ona adını, babasının adını, kabilesini, yerini sorun. Efendim, ahbaplığı sağlam yapın. Kaybolduğu zaman ararsınız. Nerelerde kaldım mübarek çoktandır seni görmüyorum dersiniz. Hastalanırsa ziyaret edersiniz. Bir hizmetimiz olabilecekse hizmetini yaparsınız diyor. İnsanın bir sevdiği insanı sevip de İsmini öğrenmemesi acizliktir diyor. Erkeğin acizliktir. Falanca şahsı tanıyor musun? E tanıyorum, camiye geliyor, çok seviyorum. Kim bu? Vallahi bilmem, öğrenemedim ismini. Ha, acizlik bu. Acizlik. Seviyorsan, ismini, cismini tam öğren. Nereli olduğunu tam öğren. Evine çağır. En iyi tanışma şekli o. Bu akşam çorbayı biz de içerim de. Efendim, ya, çayı beraber içerisinde çorba olmazsa çay olur. Efendim, fakir hani bir teşvik buyurun de. Yukarı katın hocalarlarının sesini açar mısınız hanımlar anlayamıyor diye bir yazı geldi. Neler açılıyorsa müsaitsin bizim kardeşlerimiz. Demek hocalarlar muhteşef yerlerde farklı oluyor. Buradan duyuluyor, öbür taraftan duyulmuyor biliyor. Birbirinizi böyle tanıyacaksınız. Tabii tanımaktan maksat tanışmaktan maksat muhabbettir. Müslüman, Müslüman'ı tanıyacak efendim tanıması bir sevap. Hatta insanın yeni bir arkadaş edindiği zaman hadis-i şeriflerde müjde var. Müjde. Yeni bir arkadaş tanıdığı zaman Allah onun manevi derecesini bir derece yükseltirmiş. Bir kişiyle daha tanıştı diye. Bir kişiyle daha tanışır, tanışırsa bir derece daha. Onun için tanışmaya teşvik var. Tanışacağız. Bu bir sevap. İkincisi tanışmaktan maksat muhabbet etmektir. Muhabbet edeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Şimdi ben hocayım. Allah böyle yazmış. Anlımızın yazısını elhamdülillah çok şükür. Üniversitede hocaydık profesördük emekli olduk. Dışarıda hocayız, camide hocayız, efendim. Sarıklı hocayız, efendim. Küppeli hocayız. Üniversite cübbesi de var. Şuradımızdan sırmalı üniversite küpemiz de var. Efendim, cami küpemiz de var. Her şeyimiz var. Efendim, soruyorlar bize. Efendim, geliyorlar, dertlerini açıyorlar. Şu Müslümanlar Müslüman ama çok eksiklerimiz var. Herkes birbirine düşman. Herkes birbiriyle takışmış. Herkes birbirine kırgın. Herkes birbirinden şikayetçi. Olmaz, muhabbet olacak, sevgi olacak. Müminler birbirini sevecek. Birbirine Allah bunların birbirine kardeş etmiş. اِنَّنَا الْمُؤْمِنُونَ اِسْفَةِمْ Mümin mümini sevecek. Sevmek de yetmez, ben seni çok seviyorum. E tamam, sen bana hayran, ben sana hayran, gel yema Yetmez. Sevince, muhabbet olunca yardımlaşma da olacak hocamız öyle derdi. Adam şöyle denize düştü, ayağa kaysa, yüzme bilmiyor, çırpınıyor. Efendim, sen de oradan geçiyorsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ama uzat elini de denizden çıkayım. Yani selam Aleyküm'ün orada bana şeyi lafı, laf önemli değil. Elini uzatmak selamun Aleyküm orada. Çünkü sen ona elini uzatmazsan selam olmayacak adama. Olacak adam denizde gidiyor. Boğulacak. Elini uzat da selamette olsun. Selamünaleyküm. Allah seni selamette eylesin demek. Hem dünyada hem ahirette selamette eylesin. İyi ama uzat elinde. Tamam selamünaleyküm o zaman olsun. Elini uzat da çıkayım. Yardım edecek. Birbirine yardım edecek. Destek olacak. Sesini açacak. Çırt açacak, arkasını denecek, çıkartacak, verecek. Yani yardımcı olacak. İhtiyacı varsa Söylemeden verecek. Bakın, fukaraya sadaka vermekten dinimizde borçlu bir arkadaşa borç vermek daha sevap. Sevabı daha büyük. Çünkü muhabbet oluyor. O dilenemez ki. Muhabbet oluyor. Şimdi millet muhabbeti unutmuş. Camide de unutmuş. Tekkede de unutmuş. Tekkeler arasında da unutulmuş. İslam ülkeleri arasında da olmuş olmuş. Suriye İslam devletiymiş. Masal. Efendim, Mısır İslam devletiymiş. Hikaye. Irak İslam devletiymiş. Uydurma. İran İslam devletiymiş. Nerede sizin İslamlığınız ya? Nerede sizin kardeşliğiniz? Bir zamanlarda... Aynı şeydiniz işte, buradan kervana biniyorduk. Efendim dedelerimiz, biniyordu efendim bir senelik nafakasını eve bırakıyordu hadi Allah'a kalkınızı hakkınızı helal edin ben haccaye gidiyorum diyordu efendim dualarla salavatlarla efendim Bağdat yoluna çıkıyorlardı şu bizim altımızdaki yol ne? aşağıdaki yol deniz kenarındaki Bağdat caddesi buradan yola çıkıyorlardı bir gün gidiyorlardı Karpal'da mola veriyorlardı bir gün daha gidiyorlardı Gevze'de mola veriyorlardı bir gün daha gidiyorlardı İznik'te mola veriyorlardı. Kızlar bendim de mola veriyorlardı. Bilmem Geyve'de mola veriyorlardı. Bilmem adını sen unuttuğum yerler. Seyit Gazi Eskişehir'in yanından oradan Konya'dan Karapınar'dan Adana'dan aylarca gidiyorlardı. Dönüyorlardı. Ne pasaport vardı, ne vize vardı, ne günlük vardı, ne kontenjan vardı efendim. Gidiyor işte kardeşlik vardı. İsteyen gidiyordu Bağdat'ta okuyordu. İsteyen geliyordu, Türkiye'de okuyordu. Irak'ın, Irak Allah rahmet eylesin, Diyanet İşleri Başkanı Ez Ezzehavi ismini herkes duyunca toparlanıyor yani. Büyük alimdi. Allah rahmet eylesin. Hocamız Cennet Mekan Muhammed Said Kodka Hazretleri'ni İskender Paşa'da ziyarete geldi de işte sarı ile cüphesiyle, Irak kıyafetiyle alim adam. Öyle oturdular. Ben de hizmette bulunuyorum. Öyle duydum. Ben burada okudum dedi. İstanbul'da okudum ben dedi. İstanbul medreselerinde okumuş, Irak'ta Diyanet işleri Başkanı olmuş, büyük alim olmuş. Öyleydi. Ahmet Aşım kim? E, Iraklı. İşte Türkiye'de riyatının sembolik tarzda şiir yazan büyük şairlerinden birisi. E ne oldu? Parça parça. Hadi nerede İslam kardeşliği. Hadi parça parça oldun. Almanya'da da dokuz tane şey var, eyalet var bir devlet var. Amerika'da da 49 tane efendim devlet var. State ama hepsi birleşiyor United States. United States o Amerika oluyor. Efendim Kanada. Efendim bilmem e, İngiltere Commonwealth ülkeleri diye dünyanın her yerinde birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Avustralya içinde kaç tane devlet var? Queensland, efendim bilmem e, Victoria, bilmem vesaire vesaire. Ve herkes böyle birlik, beraberlik içinde de Ey Allah'ın birbirlerine kardeş etmiş olduğu Müslümanlar Sizin varanızdaki ihtilaf nedir? Bu tefrika nedir? Efendim işte emperyalistler bizi Efendim böyle birbirimize ayırır. Yalanı bırak. Bırak yalanı. Kusur sende. Çünkü emperyalistler Irak'ı Türkiye'den ayırıyorsa Sen Türkiye'de, İstanbul'da caminin içinde niye ihtilaftasın? Burada da mı emperyalizm Yok. Huyumuz bozuk. Kafamız eksik. Kalbimiz hasta, onun için birbirimize dost değiliz. Mesela o. Dost olacak. Bunu nereden açtık? Kardeşinin adını öğreneceksin, babasının adını öğreneceksin, memleketini öğreneceksin, ilgileneceksin, soracaksın. Seni 3 haftadır görmüyorum, neredesin kardeşim, hasta mısın? İşte hastalandım da, kalp sıfatımı geçirdim de, Efendim Florence Nightingale'ye yatırdılar da, Şöyle oldu da böyle, hiç haberim olmadı. Niye olmuyor? Niye Müslüman Müslümandan haberler olmuyor? Edirne Kapının surlarının kovuğunda dur bir kadıncağız, sakat bir oğluyla 15 gün aç kalıyor da İstanbulluların haberi olmuyor. Öyle Müslümanlık mı olur? Allah bunun hesabını sormaz mı? Kim için Müslümansınız diye. Evet ben buradan Edirne Kapı surlarının kovuğunu göremem ama Edirne Kapı'nın surlarının kovunun karşısındaki evde Müslüman yok mu? O görmüyor mu? Yani Müslümanların birbirlerini tanıması lazım. Sevmesi lazım. Sevmenin gereği olan işbirliğini, yardımlaşmayı yapması lazım. Yarım elma al kardeşini, yarısını sen ye demesi lazım. Yani Alman usulü Malmın usulü değil işte. Türk, Müslüman usulünde ikram var. Kardeşlik var. Tasavvufta ne var? İhsar var. Tasavvufta ikram da yok. Ne var? İhsar var. Ne demek? Tercih etmek var. Kardeşe daha çok vermek var. Kendisi mahrum kalıp kardeşe vermek var. Tasavvuf işte bu. Yemeyip yedirmek var. Giymeyip giydirmek var. Tasavvuf bu. Onun için birbirlerimizi tanıyacağız diye böyle bir köşeli parantez açmış olduk. Efendim bu konuyu anlatırken. isim Ahmet. Babasının adı Asım. Şeyi, memleketi, yani nereye mensup, ismi nispet diyorlar ona. Antakya, Antakyalı. Şu bizim Antakya mı? Evet, Hatay. İşte Antakya. Dört yol. Antakya, İskenderun. Antakya, Oralı. Muhterem kardeşlerim, bu bizim yaşadığımız şu memleket var ya, şu topraklar var ya, öyle mübarek bir yer ki, her taşı kıymetli, her bölgesi beldesi kıymetli. Tarsus'a gidiyorsunuz Peygamberler Diyarı, Adana'ya gidiyorsunuz Peygamberler Diyarı, Antakya'ya gidiyorsunuz Peygamberler Diyarı, Urfa'ya gidiyorsunuz Peygamberler Diyarı. Yani başka yerde olsa ya nize bizim memleketimiz? Açık nize? Yani şarttan garb, kuzeyden güneye, açık nize? Çok güzel bir ülke çok kıymetli bir ülke, çok mübarek bir ülke. Ama biz kıymetini bilmiyoruz. Biz kıymetini bilmiyoruz yani. Her yeri kıymetli. İşte istiyoruz ki, inşallah yapabilirsek vakıflarımızla, kültür çalışmalarımızla, her beldenin yetiştirdiği büyükleri o beldeye tanıtalım. Gittik Gümüşhane'de sempozyum yaptık. Sempozyum ne demek? Bir konuda birçok âlemin o konunun çeşitli veçelerini anlatan ilmi konuşmalar yapması, bildiri, bildiri diyorlar onlar, sunması, efendim, bir konunun böyle ilmi olarak dört yanının güzelce açıklanması. iki gün sürdü, Ahmet Siyahattin Gümüşhanevi sempozyumu yaptık, 3 sene önce. Vali geldi, belediye başkanı geldi, Erzurum ilahiyattan hocalar geldi, İstanbul ilahiyattan hocalar gitti, biz gittik vesaire filan. Gümüşhaneler diyorlar ki Allah Allah meğer biz neymişiz? Meğer içimizden ne büyük insanlar yetişmiş. Evet öyle büyük bir insan yetişmiş ki Osmanlı İmparatorluğu'nun tam en sıkıntılı zamanında manevi bakımdan efendim sapasağlam ayakta durmasını sağlayan direk olmuşlar yani. Yüzlerce büyük alim yetiştirmiş her tarafa göndermiş. Afrika'nın kumor adalarına kumor adalarına kadar halife göndermiş oralara irşat eden irşat vazifesi yapan hocalar göndermiş. Her tarafta Müslümanları ayakta tutma, birlik beraberlik içinde tutma ve ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye efendim teşvik etmişler. Çalışmışlar yani imparatorluk dağılmasın diye el ele tutmuşlar ama He, onlar vazifesini yapmış, yapamayanlardan Allah hesabını soracak. Hayır. Ama memleketiniz güzel. Bu da aslında ne ee, Ahmet'in ve Asım'in Antaki Antakyalı Antakyalılar bilsin veya oraya ilgisi olanlar oraya bildirsin. Sizin memleketinizden böyle bir mübarek yetişmiş haberiniz var mı desinler. Evet. İsim var, baba ismi var, memleket ismi var, bir de künye. Künye var. Künye ne demek? Efendim oğluyla isimlendirmek. Yani Ebu Ali ne demek? Ali'nin babası. Ali'nin babası. Ebu Abdullah ne demek? Abdullah'ın babası. Yani bazen de şahısları bu da asil insanlara böyle yapılıyor Araplarda. Kendi ismiyle söylemezler. Yani mesela sen kendi babana ismiyle hitap eder misin? Yok. Bizim Türkçemizde büyüklerin ismi söylemek edebe uygun değildir. Baba deriz, amca deriz ama amcasına Hasan gel demez kimse. Babasına Ahmet sana bir şey söylemek istiyorum demez. İsim söylenmez yani. Ayıp olur. Annesine ismini söylemez. Soğukluk olur. Mesafe olmuş olur. Saygısızlık olur. Ha. Ne, ne yaparlarmış? Oğluyla isimlendirip söylerlermiş. Falanca'nın babası. Ey falancanın babası. Gel. Ey filancanın annesi. Gel diye. Bunun da künesi Ebu Ali'ymiş veyahut Esah olan rivayete göre Ebu Abdillah'miş. Esah ne demek? Daha sıhhatli demek. Hani bazen Tübşehir'e de girmiş bu kelime. Birisi birisine bir söz söylüyor. Ötekisi inanmıyor. Esah mı söylüyorsun? Yani sağlam mı? Daha doğru mu söylediğin söz sen. Sahih mi? Demek yani. Şimdi Ebu Abdullah. O da peygamber efendimizin oğluyla isimlendirilmesi nasıl? Ebu'l kalsın. Kalsın isminde oğlu olmuş. Ebu kalsın. Peygamber Efendimiz'e şeyler filan gelirlerdi. Medine-i Yahudileri filan, o Yahudi kabilelerinden gelirlerdi. Tabi ne diyecekler? Resulullah diyemezler. İnanmıyorlar çünkü. Mümin değiller. Resulullah diyemezler. E, Muhammed de diyemezler. Hele bir desinler. Saygı ve töreye göre ismiyle de söyleyemezler. Ne derlerdi? Ya Ebel kalsın. Ey Kasım'ın babası. Hitap böyle olurdu. Yani oğlundan isimlendirme. Bu da bir şey. Buna künye deniliyor. Oğlundan, kızından isimlendirmeye künye deniliyor. Ebu Hanife. Hanife'nin babası demek. Ebu Hanife. Efendim başka? Ebu Ali. İbn Sina. İbn Sina'nın şeyi künyesi Ebu Ali. Ebu Bekir gibi. Ebu Zer gibi. Bunlar künye oluyor Ebu olursa. Kadın olursa mü diyorlar. Efendim, Ebu Derda mesela sahabeden bir zatın ismi Ebu Derda, Derda'nın babası, hanımın adı ne? Ümmü Derda, Derda'nın annesi. Şimdi bizim rahmetli şey, Hacı Bayram Camii'nin imamı Zekai Hoca, sarsılmazdı soyadı, la yetezezzel derdi kendisine, Zekai, la yetezezzel, sarsılmaz yani. <gülüyor> Sarsılmaz bir insandı, tatlı bir insandı, Allah selamet versin. Birisi anlatıyor, Yasın namazı kılmaya gittim diyor, Hacı Bayram Cani'ne, İmam Efendi geldi mihraba diyor. Ben de gayet sakin arkada duruyorum diyor, bir Allahu ekber dedi diyor, Allahu diye geliyor. hop sıplamışım diyor arkada. Gül sesiydi böyle, mübarek. O da hanımlar seslenirdi bizim yanımızda, şimdi biz misafir gitmişiz, efendim ikram yapacak. Ya inne Hasan. Ey Hasan'ın annesi. Ya inne Hasan. Şekeri gönder, şekerliği gönder. Ya ya inne Hasan, nevaları gönder. Ummu Hasan. Hasan'ın annesi. Elo söyledi. Üm anne demek. Eb baba demek. Ebu Ali, Ali'nin babası. Ummu Ali dese hemen annesi demek. Yani biraz dersimiz Arapçalı falan oluyor. Böyle kültürel konular olmuş oluyor. Tamam. İsim kendi ismi, baba ismi, efendim, oğlunun isminden künye, oğlunun veya kızının isminden künye, memleketten bir isim etti dört. Bir de, lakap var Arapçada. Bazı insanlar da lakaplarıyla anılır. Mesela, Mevlevi tarikatının kurucusu kim? Mevlana Celaleddin. Ne Mevlana isim, ne Celal isim, ikisi de lakab. Kendisinin adı Muhammed. Mevlana bir lakabı çünkü medreseli olduğundan. Yani Mevlana derlermiş, medresede talebeler birbirlerine ne derlermiş? Mevlana derlermiş. Ne demek? Efendimiz demek. Mevlana. Talebin nezaketine bak, birbirine karşı hitabına bak. Yani şimdi affedersiniz, ulan filan diyorlar birbirlerini konuşurken. Hatta küfür ediyorlar. Hayvan isimleri söylüyorlar. Hadis-i şerifte var. Ahir zamanda öyle kadınlar türüyecek ki birbirleriyle selamlaşması birbirlerine efendim, küfür etmek olacak diyor. Ulan bilmem ne nokta nokta nasılsın diyor. Sevdiğinden söylüyor. Arkadaşın ya senin arkadaşın ya. Eşek ismi, köpek ismi bilmem ne ismi söylüyor. Ulan bilmem ne diyor, nasılsın, iyi misin? O da sırıtıyor, memnun. Tamam, samimiyetten dolayı çok iyi olduğunu söylüyor, filan. Onlar ne derlermiş? Mevlana, Efendimiz. kitaba bak, birbirlerine. Sonra bu Mevlana ne olmuş? Kısalmış, kısalmış, kısalmış. Molla olmuş. Molla sözünün aslı ne? Mevlana. O ne demek? Efendimiz demek talebeler birbirlerinin Mevlana derlermiş. Efendim oradan molla. Yani medresede okuyan kimselere molla demişler. Celaleddin Rumi Hazretleri de bir olduğundan molla Mevlana bir lakabı o. Molla. Yani ilim ilim okumuş, ilim irfan sahibi insan. Zaten zaten tasavvuf ilimsiz olmaz sağlam bir şeriat ilmi olacak, ondan sonra Allah gönlünü fethedecek, fütühat nasip edecek, o zaman mürşidi kamil olur, çok olur. İlim olmazsa, olmaz. Şaşırır, sapıtır, görüntüleri ayırt edemez. Çünkü insanın içine gelen görüntülerin bir kısmı, fikirlerin bir kısmı, aklına gelen fikirlerin bir kısmı, rahmanidir, bir kısmı şeytanidir, bir kısmı nefsanidir. Kim ayıracak bunları? Nasıl ayıracak? Ayır da edemediği zaman şimdi efendim Anadolu'da falan yerde birisi müridlerini etrafına topladığı adamları efendim sapıkmış. Savanınızı kılmayabilirsiniz. Niye? E bana öyle haber geldi. Evet sana öyle haber geldi ama Rahmani bir haber değil. Sana gelen haber şeytanda. Şeytan seni aldatıyor, senden müritleri felakete sürüklüyorsun. Soban oğlu demiş. Kefaze senin ne hakkın var Allah'ın emirlerini Efendim arttırmaya, at, at, eksiltmeye, iptal etmeye hakkın var mı? Allah'ın dini belli. Helal belli, haram belli, Kur'an-ı Kerim belli, dinimizin esasları belli. Bu şans çıkmış böyle demiş. Olmaz. İlim olmayınca evet bir görüntü gelir gözüne kula kulağına bir ses gelir kalbine bir fikir gelir öyle yaptın niye öyle yaptın N niye dayanarak yaptın yok dayanak dayanak olmayan şey olmaz dayanak ne olacak ulûmu şeriye şeriatin güzel emirleri olacak o olmadığı zaman şeytan insanları maskara eder aldatır yoldan çıkartır Allah'ın sevmediği duruma düşürür evet Mevlana bir lakap. Celalettin dinin izzetli, kıymetli ulu kişisi demek. Celalettin. Ya o da lakap. Büyük zat olmuş, mübarek bir kimse olmuş. Efendim büyüklüğü herkes tarafından görülmüş, lakap olmuş ona ondan sonra. Demek ki beş şey var. İsim, baba ismi, künye, yer ismi yani isminizde lakap. Beş şeyden teşekkür ediyor, teşekkür ediyor. Arapça'da bir insanın ismi. Şimdi burada Efendim Ahmedürre Asimil Antakiyiyi Antakyalı Ahmed o Ahmed Asim'in oğlu. Ebu Ali veya daha sahih rivayete göre Ebu Abdullah. Ebu Abdullah Ahmedürre Asimil Antakiyiyi. Min akrami bişirinil bişiribnil Haris ve eseri vel Muhasibiyi, Haris harifil muhasibinin seri sakati hazretlerinin bişrihâfi hazretlerinin akrânı imiş emsali o zaman da yaşamış onların hayatını okuduk daha önceki derslerimizde o mübareklerin hayatlarını okuduk burada eğer not aldıysanız defteriniz varsa tabakat-u sofiye dersleri defteriniz var idiyse bir kitap haline geliyor yanınızda var Yoksa ha okumuş muyuz hocam unuttum dersiniz. Eskiler diyorlar ki el ilmi saydın ve kitabeti kaydın. İlim avlanmaktır. Yazmak da yazı da bir avladığın ceylanı efendim avı bağlayan bağdır. Avı yakaladın, ceylanı yakaladın. Bağlamazsan ne olur? Kaçağa gider. İlimi öğrendin, yazmazsan ne olur? Unutulur gider. Onun için yazılacak. Yazılması güzel. Yazılması lazım. Evet. Başka? Ve Ukal innahu ve el Kudaylebn İyad. Deniliyor ki Kudayb İbn İyad Hazretlerini de yetişmiş görmüş bu Asım e, Ahnef ve Asım el Antaki ona da yetişmiş. Onlar büyük zatlardı. Okumuştuk hayatlarını. Evet. Sem'etu Emen Abbasi Muhammed eddül Hasen'in Hasan Nebi el Khassabi, "Kadı semeti Ja'ran el Khuldiye, Yekul semeti el Junayda, Yekul semeti ne? Mesrük el Jaziriye, Yekul, "Kadı Abu Abdullah Ahmed bin Al-Asim el Antakiye, Kurat el Aimi ve Şaat el Sadr ve Rauh el Kalbi ve Tıb el Nefsi" min min umurin erbaa el istibanet lil hucce vel unsi bil ahibbe vesika bil ida vel muayenete lil gaye Evet bir paragrafı Arapçasını okuduk. Hareketlerine dikkat ederek Arap diline göre nasıl okunması gerekiyorsa öylece okuduk. Ebu'l Abbas Muhammed bin Hasan el-Hassab ben duydum diyor müellif. O kimden duymuş? Cafer el-Kuldi. Den duymuş. O kimden işitmiş? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nden. Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz Hazretleri kimden işitmiş? İbne Mesrukin'il Ceziri'den. O ne demiş? Ebu Abdullah Ahmet İbni Asim'in Antakya'dan işittim demiş. Yani hayatını okuduğumuz şahısdan işittim demiş. Şimdi bak kitabın yazarı kendisine gelen bilgiyi nereden geldiğini bir bir sayıyor. İsim veriyor. İşte ilim bu. İslami ilimler bu. İslam'ın dışındaki hiçbir, hiçbir kültürde, Hint kültüründe, Yunan kültüründe, Roma kültüründe, efendim, Bizans kültüründe, İran kültüründe bu ilmi titizlik yok. Yani verilen bilginin kaynağının bu kadar kesin, güzel anlatılması hiçbir yerde yok. İslam'da var. İslam ilmi böyle almış, böyle tespit etmiş. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim benim söylemediğim sözü bana isnat ederse, cehennemde yerini hazırlasın. Benim söylemediğim sözü, Peygamber Efendimiz böyle söyledi filan diye bir şey isnat ederse, cehennemde yerini hazırlasın. Bu iki şeyi engelliyor. Bir, insanların, Peygamber Efendimiz şöyle söyledi diye gelişi güzel konuşma yapmasını engelliyor. Bir, ikincisi, duyan insanların da Uyduğu haberin aslı var mı yok mu diye tahkik etmesini sağlıyor. Yani adam boş şey konuşmayayım, yalan nakleder duruma gelmeyeyim, suçlu duruma düşmeyeyim diye aldığı haberin de sıhhatini soruyor. Böylece ilim sıhhatli bir temele oturmuş oluyor. Şimdi biz bakın şu kitabı alıp okuyoruz ya, eskiden bir kitabı okumak nasıl olurdu biliyor musunuz? Yani bizim İslam töresinde İslami ilimler nasıl öğretilirdi? Kitabı yazan adam, müellif, büyük alim, kitabı alır önüne. Ondan o kitabı okumak isteyenler de karşısına geçerlerdi. Bu kitabını okurdu, onlar yazarlardı. Tavsi ederlerdi. Onlar yazdıklarını bu müellife okurlardı. Müellif kendi kitabından bakardı. Tamam, eksiksiz yazmışsın, cümleleri atlamamışsın, kelimeleri yanlış yazmamışsın derdi. Kitabın sonuna imza atardı. Evet, bu kitabı bana bu şahıs okudu. Tamamen benim yazdığım kitabı aynen yazmış. Eksiksizdir. Düzeltmeler yapılmıştır. İmzayı atardı. Bakın ilmin sağlamlığını. Şimdi hocamızın kitabı hocamız Muhammed Saidi Kodka Hazretleri almış eline efendim bizden defter isterdi. Büyük harika metot defteri yazardı. Eski yazı. Tamam bunları yeni ahplara çevirdik bastık. Şimdi birinci baskısı, ikinci baskısı, üçüncü baskısı, beşinci baskısı oldu. Almanya'dan bir haber geldi. E, hocam filanca eserin sayfaları içinde şu paragraflar yok şimdi. Eskisinde vardı şimdi yok. Ha, bak kitap basılmış diyorsun. Üstünde kitabın yazarının ismini görüyorsun. Ama içinden iki paragraf, paragraf çıkmış olunca ne oluyor? E, o zaman müelletin söylediği şeylerin hepsi o kitabın içinde olmamış oluyor. Onun için şimdi diyorlar ki mühürsüz müsalar sahtedir. Baş tarafa müellifin mühürünün basılmamış olduğu nüshalar sahtedir, onları almayın diyorlar. Yani iş sağlam olsun, tahkikli olsun filan diye. Evet. Şimdi bu kadar ismini söyledi. Yani niçin söyledi? Aşağıdaki söyleyeceği sözün sağlam olduğunu göstermek Biz Müslümanız. Bizim dedelerimiz de böyleydi. Hocalarımız da, üstadlarımız da, selefimiz de böyleydi. Bizim de öyle olmamız lazım. Biz yalan söylemeyiz. İslam'da yalan söylemek yoktur. Yalan söylemeyiz, yalan haber, yalan rivayetle konuşmayız. Şu cami kürsülerinde de en sağlam fikirleri, ayetleri, hadisleri söyleriz. Efendim, ve ilmi de böyle sağlam yerlerden alırız. Desteksiz konuşmamalı. Televizyona çıkmış, açık oturumda, efendim birisi başlamış Alevilik, Sünnilik meselesinde. Efendim, masal anlatma. Mesnedi yok, desteği yok, karşısındaki profesör, İlahiyat Fakültesi'nden benim talepten tanıdığım kimse yok ya demiş böyle şeyler, nereden uyduruyorsun? Masal. Olmaz. Efendim şöyle olmuş ya, böyle olmuş. Bir şey olmaz. Böyle sağlam şey gösteriyor biliyor musun? İlim o işte. Sağlam öğreneceksin. Siz de sağlam öğreneceksiniz. Yazacaksınız, sağlam öğreneceksiniz. Sağlam müdafaa edeceksiniz sonra. İlme böyle sarılırsak Alim oluruz. İlime sarılmazsak o zaman yalan yanlış sözler söylenir, yalan yanlış işler yapılır. Efendim millet o zaman batıla sapar, hurafeye sapar. Efendim din çığırından çıkar, asli hürriyeti bozulur, sapık yol haline gelir. Hristiyanlık nasıl bozuldu? Yahudilik nasıl bozuldu? Öteki Peygamberler kavimlerine geldiler de ondan sonra. Nasıl arkalarından bozuldu, böyle bozuldu. Onun için biz bozulmaması için ilme böyle sarılacağız. Evet. Asım, Ahmet ve, As, e, ve Asım Hazretlerinin bu Antakyalı Ahmet ve Asım Antakya Hazretlerinin ilk sözünü şimdi okuyoruz. Ne buyurmuş? Kurretül Ayni Vesi adı sadri ve rahul kalbi ve tıybün nefsi Gözün şenliği Kurretül Ayn Gözün şenliği diyelim saadet-i sadr göğsün genişliği ferahlığı ve rahul kalbi gönlün rahatlığı ve taybın nefsi insanın nefsinin hoşluğu şu dört şeydendir diyor. Biliyorsunuz kuretü ayn gözün serinliği demek aslında. Gözün serinliği demek. Arap diyarında güneş çok olduğundan göz çabuk bozuluyor. Kuvvetli güneş ışınları Gözü bozuyor. Göz hastalıkları ağrıları başlıyor. O zaman göz ağrıdığı zaman işte serin şey yaptıkları zaman rahat ediyor. Gözün serinliği yani rahatlık veriyor. Onun için böyle serindirici şeylere gözümün serinliği kuvveti ayn demişler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde kuvveti ayn fissalah. Benim gözümün şenliği, serinliği namazda. Yani namazı çok seviyorum demek yani. Sen sevebiliyor musun namazı? Namazı Severek mi kılıyorsun? Yasak salmak babından mı kılıyorsun? Aman diye mi kılıyorsun efendim hoşlanarak mı kılıyorsun? İstemeye istemeye mi kılıyorsun? Zorlana zorlana mı kılıyorsun? Zevkiye diye mi kılıyorsun? Peygamber Efendimiz de buyurmuş, "Gözümün şenliği, seyrimin Namazda. Çok sevdiğini bildiriyor. E efendim işte vallahi hocam yani kusuruma bakma ama doğruyu söylemek gerekirse yani namazı kıvamakla zorlanıyorum evet, demek ki sen İslam'ın özünü yakalayamamışsın namazın aslına da erememişsin onun için namazdan zevk almıyorsun namaz müminin miracı seninle haberin var mı? namaz müminin miracı Allah'ın huzuruna kabul ediliyorsun padişahın sarayına kabul ediyorsan nasıl sevinirsin? O oh, bedavadan dolmabahçe sarayına bugün bir tandık bizi soktu da gezdik hüdiye parası bile almadı gezmeye bile seviniyorsun Allah-u Teala Hazretleri seni namazda huzuruna kabul ediyor. Sen kainatın sahibi, halikı Mevla-i Muteala'nız, Rabbimiz'in huzuruna çıkıyorsun. Allah-u deyince huzuruna giriyorsun. Bu şeref ne büyük şereftir. E, o namazda ne büyük zevkler vardır? E, Duymeyen bilmez. Allah kimisine duyurmuyor. Kimisine öyle kokular duyuruyor ki yanındaki şu kokuyu duydun mu? Duymuyor. Kimisine öyle zevkler veriyor ki o almıyor almayınca tatsız sanır. Zevksiz sanır. Neden olur o? Abdestinin eksikliğinden olur. Gıdasının haram karışık olmasından olur. ilminin azlığından olur. Fikrinin bozukluğundan olur. Namaz nereden başlar? Namaz şadırvandan başlar. Namazı şadırvanda abdesti güzel almazsan huzurlu namaz kılınmaz. Namaz huzursuz olur. Neden? Kusur vardır. Yemek haramlı olursa Namazdan zevk alınmaz. Çok önemli şeyler bunlar. Millet bilmiyor. Hocam zevk alınınca ne olacak yani? Zevk alınınca tarif edilmeyecek kadar güzel olur. O zaman insanın aklı fikri vakti gelse de namaz kılsam diye namazı isteyerek bekleme, kırma durumuna döner. Ondan sonra da o namazdan çok faydalar hasıl olur. Evet. Kuretül Ay. Gözün şerimliği. saati sadır. İnsanın göğsü daralıyor bazen. İçim sıkıldı. Uff! Daraldım. Yani... Sanki buralardan tazdik yapıyorlar da nefes alamıyormuş gibi oluyor. Saat-ı sadr, yani göğsünün ferahlığı, genişliği iki. Bunlar sevinç alameti. Gözün serinliği, göğsün efendim genişliği ve rahul kalp kalbin rahatlığı efendim ve tıb-ı nefs, insanın nefsinin de hoş olması. Oh! Neden oluyormuş? Dört şeyden oluyormuş. Neymiş bunlar sayıyor? el istibane tu mil hucce 1 ve ünsü bil 2 ve sıkatü bil ide 3 ve muayyenetu mil gaye 4 bu dört şey oldu mu? insanın gözü şen olur göğsü geniş olur kalbi rahat olur içi hoş olur bu dört şey Neymiş bakalım bu dört şey El istibanetü lil hüccet. Hüccet delil demek yani insanın yaptığı şey aşikar olursa sevap şu yaptığım şey sevap kesin efendim razı olsun hocam müsaadenizle pazartesi günü ömreye gidiyoruz eh, güle güle gidin Allah kabul etsin biz de duadan unutmayın filan diyoruz tamam. nasıl gidiyor oraya sevine sevine gidiyor niçin sevine sevine gidiyor e canım ömre sevap hocam oralara gitmek sevap, orada mescidi haramda iki beket namaz kılmak gelip burada namaz kılmaktan yüz bin kat daha sevaplı işte aşikar bir şey Medine-i Minevere'de Peygamber Efendimizin ziyaret edeceğiz, hocam efendim ziyaret sevap, orada namaz kılmak sevap, tamam, o zaman insan nasıl gider şeye, gideceği yere yani aşikar sevabı belli olan, hücceti kesin, aşikar olan bir şey ne olur? İnsana sevinç verir. O halde, hücreti kesin olan, yani sevap olduğu belli olan işleri yapmak koşmalıyız. Yani gönlümüz şen olsun, gözümüz şen olsun, içimiz rahat olsun, hoş olalım diye istiyorsak, sevabı kesin olan işleri yapalım. Sevabı kesin olması insana bunları sağlar değiliz. İkincisi Allah'ın sevdiği sevimli dostlarla efendim ünsiyet etmek, beraber olmak. Tamam. Bu da insanın gözünü şenlendirir, göğsünü ferahlatır, kalbini rahatlatır, içini hoşlandırır. Tamam. Dost. Muhterem kardeşlerim, dost seçmek çok önemli. Tabi kimi seçmeli? Tek Cevabı Allah'ın sevdiği insanı seçmeli. Kiminle dost olayım hocam? Allah'ın sevdiğini tahmin ettiğin, Allah'ın seveceğini tahmin ettiğin huylara sahip insanları dost edin. Niye? E sen de onlardan olursun. O da seni Allah'ın sevdiği yola çeker. Efendim, sevaplı işler yaparsınız. Eğer yanlış dostlar edinirsen, Hocam işte çok seviyorum, mahalleden arkadaşım, askerlikten tanıyorum, akrabam vesaire. İyi güzel ama iyi insan değil. Ne yapar? Hadi gel bugün seninle şuraya gidelim, felekten bir gün çalalım der. Yak bir sigara benden der. Gel bu akşam kafayı bulalım der, parasını ben vereceğim der. Felekten bir gün çalalım der. Bilmem ne der, şaşırtır seni Yani kötü arkadaş zarar verir, iyi arkadaş fayda verir. Hatta büyüklerimiz demişler ki kalbi kasvetli olan, yani uyanık olmayan, gönlü kara olan insanın, kalbinin kasveti bile tesir eder insana. Öyle bir insanla oturduğun zaman bile rahat, rahatı kaçar insanın. Kalbi uyanık olacak, kalbin nurlu olacak. Öyle insanla dostluk fayda verir insana ama işte millet böyle yapmıyor. Komşuyuz diye ahbapı geliyor. Efendim askerlikten tanıştık diye ahbaplık ediyor, iş yerinden ahbaplık ediyor, bilmem nereden ahbaplık ediyor. Kötü arkadaş insanı çok büyük felaketlere sürükler, bundan sakınmıyor, çekinmiyor. Halbuki arkadaş seçmek lazım, çok önemli. İyi arkadaş seçme, çok dikkat etmek lazım. Evet insanın bir arkadaşı artarsa derecesi bir yükselir ama iyi insan seçmeli. Konuştuğu zaman ilminden istifade edeceğim hareketlerine baktığın zaman ahlakından örnek alacağım. sana hıyanet etmeyen, vefasızlık etmeyen, senin iyiliğini isteyen kimseyle arkadaş ol. Öteki insanlarla arkadaş olma, efendim sana bir yerde bir zarar verir. Bir yerde zarar verir. Tabii o insanları ne yapacağız? Ayrı. O çeşit insanları da ıslah etmek için çalışırsın, konuşursun, gelirsin, gidersin ama ne olduğunu bilirsin. Mesafe koyarsın araya. O ayrı. Ama buradaki samimi dost. Neden? Bu iyi insan. Bu başka. Sultan Sencer. Selçuklu. Büyük Selçuklu imparatoru Sultan Sencer. Meşhur. Efendim bizim efendim tarikat büyüklerimizden Ebul Hasan'ın Karakani Hazretleri. Geldi mi yanına? Ayağa kalkarmış Sultan. O şeyhimizi Kendisi tahtına oturturmuş, kendisi önüne diz çekermiş. Şeyhimizi oturturmuş tahtına. O da ona nasihat edermiş. Bak sencer, aklını başına topla, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap dermiş. Öteki alimler, tabi sultanın sarayına devam eden çok alim fazla insan var. Bugün de Suud'a gidersen, Suud'da efendim, e, Suud kralının sarayına davet edilen, gelen giden Kralın koluna girdiği alimler filan var. Yani çok böyle meşhur insanları alır alır getirirler. Büyük şahısları büyük yerlere getirirler her zaman. Şimdi o büyük şanslar sultana demişler ki, efendim yani bu zatı alıyorsun, tahtına oturtuyorsun, çok iltifat ediyorsun da, yani bizim ne eksiğimiz var? Bak biz daha çok kitap yazmışız, efendim biz de müderrisiz, bizim de kavuğumuz var, sarımız var, cübbeniz var filan. Sultan güzel söz söylemiş cevabında demiş ki bakın siz ben ne söylersem eyvallah efendim diyorsunuz beni tasdik ediyorsunuz bana itiraz etmiyorsunuz dalga okluk ama bu yanlış olan şey iş yüzüme söylüyor beni azarlıyor beni doğruyorlar çekmeye çalışıyor demiş onun için bu buna hürmet ediyor. Asıl Sultan da. ...Sultan da büyük insan ki nasıl anıke edeceğini biliyor yani. Dalkavuklar insanı mahveder. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ki ah! Ah şöyle! Yani insana ayıbını söyleyecek samimi dost. Ayıbını söyleyebilecek. Ayıbını söylemiyor, çekiniyor senden. O tam dost değil. Söylemesi lazım. Çünkü sen o ayıpla yaşadıkça zarar ediyorsun. onu söyleyebilmesi lazım. Tabi dostun söylediği aygı da hazmedecek, insanda ahlak olması lazım. Say sen benim aygımı bir söyledin, iki söyledin, üç söyledin diye, alakayı kesiyor, hadi ahbaplığı bozuyor. Millet ondan şey yapıyor. Kimse kimseye bir şey söyleyemiyor, ahlaklı kozulmasın diyor. Aradan kara kediler geçiyor, ondan sonra ahbaplık diyor. O da fena. Evet. Dostlarla efendim bir arada olmak iki neleri sayıyoruz? İnsanın gözünü, gönlünü şenlendiren, içini ferahladan, kalbini rahatlatan şeyleri sayıyoruz değil mi? Dostlarla beraber olmak. Bir, yaptığı işin aşikar, sevaplı olduğunun belgeli, delilli olması. Bir, iki. Vesikatu bil ide, efendim, ide, vaad demek yani, vaadlere güvenmek, vaade güvenmek. Allah-u Teala Hazretleri kullarına neler vaat etmiş? Sevdiği kullara, muti kullarına, mümin kullarına gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına, hayaline sığmayan güzel şeyler vaat etmiş. Cenneti vaat etmiş, cennet içinde nimetleri vaat etmiş. Neler neler vaat etmiş? Ha Tamam. Allah'ın vaatlerinin hak olduğuna, iyi bir kul olduğu zaman Allah'ın o nimetlerine, ikramlarına erişene tam güveni olacak insan. Öldü gitti bizim fakültede bir şey vardı. Metai arkadaşımız biraz da benden bazı dersler gördüğü için ben onun hocus durumuna geçtim. O benim talebem durumuna geçti. Yaşça benden büyüktü ama efendim cenazesi oldu da iyi ki söz söyledim. Hayret ettim. Diyor ki acaba öyle mi diyor. Yani inancı yok. Ahirete inancı yok. Şeye inancı yok. Acaba öyle mi Yani iyilik yapmışsa allah Teala Hazretleri iyiliğinin mükafatını verir. Hani anlatıyor. Annem çok fedakardı. Çok kahır çekti. Efendim işte bizi yetiştirdi. Efendim şöyle çalıştı böyle çalıştı. Tamam. ise bu iyiliklerin mükafatını görür. Cennette inşallah filan diyorum da. Şey yok. Güveni yok. Inancı yok. İnancı yok içinde. İnanamıyor herkes. İnanmak ve Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanıp da sağlam durmak. O insana güç veriyor. Şehit için şehit oluyor? Efendim meşakkatli işlere Allah rızası için girenler niçin giriyor? Allah'ın vaadinin vaadine inandığı için geliyor. Sabah namazında niye camiye geliyor? Camiye gelmek sevap diye. Niye aç kalıp oruç tutuyor? Oruç tutmanın sevabı var diye. Niye kesesinden paraları çıkartıp harcıyor millet? Herkes para biriktirmek için birbirini yerken, rüşvetler alırken, bilmem ne yaparsın. Bu hacı efendi niye paralarını böyle efendim hayra, tahsenata sars ediyor? Güveniyor Allah'a. Allah'ın vaadine güveniyor onda. İçim isteriz. Rahat. Harcıyor. Harcadıkça zevk duyuyor. Harcadıkça da Allah veriyor. İşin o tarafı da ayrı. Harcadıkça da Allah ona daha çok veriyor. Hiçbir bir yerde, hiç ummadığı yerde a falan bir yerde değil arsasına piyango vuruyor pirancıya'daki arsasına piyango vuruyor, çok kıymetleniyor milyarlar olur veriyor arsası ötekisinin de çalık çırpan adamında arsasına bir bela geliyor, belediye istirna geliyor, değerinden çok düşük elinden çıkıp gidiyor, Allah'la oyun olmaz, Allah kendisinin yolunda yürüyeni tertip eder kendisinin emrine aykırı hareket eden de cezası verir Bizim kardeşimiz çıkartmış külliyetli bir para vermiş hayıra. Ertesi gün baba dostu birisi yolda karşılamış. Gel buraya demiş. Ben senin babanın e, şeyiyim. Senin amcan sayılarım. Yani babanın arkadaşıyım. Ne o demiş ya gençsiniz sizler demiş böyle paraları böyle külliyetli miktarda hayıra ver, vermişsiniz. Ne o demiş. Yani kendisi hayıra vermiyor da bizim hayra veren insanı toy delikanlı parayı hayra verdi diye hayırdan vazgeçirmeye çalışıyor. Ne demiş öyle? Bol bol paralar vermiş. Da, adam ihtiyacından fazlası veriyor. Ne yani, olacak ama öyle söylemiş. O da böyle aksakallı bir iyi arkadaş. Zeki de arkadaş. Lep demeden anlayan bir arkadaş. Demiş ki amca demiş biliyorsun babamın arkadaşıyım dedin. Babam öldü gitti demiş biliyorsun demiş. Ahirette sevap lazım demiş. Yani ölü veriyor insan. Ne yaparsa ahirette onun faydasını görecek deyince öteki siz Zeki şıp diye anlamış o da onun ne demek istediğini. Ben ölümle tehdit etme demiş. Ben ölümle tehdit etme alınmış yani söylediği lafdan. Yani ölü veriyor insan. Sen de ölü verirsin. Sen de hayırını hasenatı ölmeden evlat diyor. doğru söylüyor. Çocuk da ölü söylüyor. Yaşlı yanlış yaşların kafası yanmış. Çocuğun doğru. Delikanlının ki doğru. Hakikaten hocam diyor. Şimdi o arkadaşımız gene zengin. Parayı verdiği halde gene zengin yani. Fakirleşmiş ki. Ama o hayırı niye yaptın diyen adamın o şehrin merkezinde göbeğinde çok büyük bir arsası varmış. Bir istimle kavramış. Belediye otopark yapacakmış. Hadi bakalım. Ayıkla pirincin taşı. <gülüyor> Sıfıra inmiş diye. Yani normal fiyatı da orada şey yapılsa yüz müsü fazla edecek, tabii o parayı verir mi? Vermez. İstimek gitmiş, gitmiş yani. Otopark olmuş, gitmiş. Ya Sen Allah yolundan öyle zengin olacağım, kurnazlık yapacağım diye esirgersen Allah bu taraftan eksiltir. Sen Allah yoluna hayır yapacağım diye verirsen Allah öbür taraftan daha fazlasını verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Vallahi ne demek vallahi? Çok büyük şey. Vallahi sadaka adam Zekat'tan mal eksilmez. Fazlasını verir Allah. Vallahi eksilmez. Kat kat fazlasını verir. Ve aksi olan güveniyor buna. Bak esikatü dil vade. Vadi Vaadi ilahiye güvenmek. Sen buna güveniyor musun? Vallahi hocam. Peygamber merhaba bir söylemiş de doğrudur ama yitkiniyor hala. Güvenemiyor. he ha. Güveneceksin. Allah'ın sözü haktır, Resulü'nün sözü haktır. Güveneceksin, korkma, yürü, görürsün sende. Güvenemiyor, veremiyor, titriyor. Hocam diyor, çocuğum şöyle olacak, bu böyle olacak, bir sürü hesaplar vesaire. Eh. Vel muayyenetu min gaye. Gayeyi de gözleriyle ayan beyan görmek. O da insanın gözünü, gönlünü şenlendirir. Bir şeyler yapıyoruz, yaptığımız zaman sıkıntı ama sonunda gaye, sonuç güzel olacak. Sıkıntıyı görmüyor gözümüz. İçimiz şen oluyor. Tahsil görüyoruz. Geceleri sabahlar kadar uyumuyoruz. Masraf yapıyoruz çoluk, çoluk çocuğumuza vesaire filan. Çocuk adam olsun diye. Biz her gün işe gidiyoruz. Yaz kış demiyoruz. Paltamızı sarınıyoruz Akkımızı boynumuza doluyoruz. Çizmeleri ayağımıza geçiriyoruz. Çalışıyoruz. Para kazanalım. Sonuç iyi olsun diye. Yani sonuç iyi olduğu zaman meşakkat insanı yıldırmıyor, gözü görmüyor, iyi şeyleri yapıyor. Ha, uhrevi sevapların da gayede sonuçta güzel olduğunu gördü mü, gözleriyle müşahede etti mi insan, o zaman gönlü şen olur, gözü hoş olur, içi rahat olur. Aldırmaz yani. Ufak tefek şeylerle aldırmaz. Çok güzel. Efendim dört, dört şey saymış. Bu dört şeydendir insanın efendim içinin şenliği, güzelliği diye. Bu dördü de Güzel. Yani yaptığın şeyin gerçekten sevap olduğunu ayan beyan bileceksin, onu yapacaksın. İyi insanlarla dostluk edeceksin. Allah'ın vaadine güveneceksin, müsterih olacaksın, yürüyeceksin. Şimdi, Bağızdan'dan iki misafirim vardı buraya gelmeden önce. Çocuk genç ama bir yerden himmet geliyor kendisine. Çok acı bir haber geldi diyor, otel odasında. Perişan oldum diyor. Eh, şöyle yanımda sanki diyor, eylemi tuttu birisi diyor, okşadı diyor. ''Efendim üzülme'' dedi diyor. Bu üzülecek şey değil. ''Allah sana yardım edecek'' dedi diyor. Ben diyor hata ettim diyor. Uyuyan arkadaşıma seslendim. Yani kalk bak. Yani bu adam elimi tutuyor, teselli ediyor diye diyor. diyor. Tabi o böyle elini çekti. Gitti diyor yani kayboldu diyor. Yani hata ettiği şu. Uyandırmasaydı daha devam edecekti şeylik. Yani konuşma affaklık. Ha yani Allah yardım ediyor. Eee... Allah kullarına yardım ediyor. İyi oldu mu? Ama nereden bu yardım geliyor o şahsa? Demiş ki, Ya Rabbi sen benim kalbimi Yahya Aleyhisselam'ın kalbi gibi tertemiz kalp eyle demiş. Temiz kalp istiyor Allah'tan. Yani iyi kulluk etmek için iyilik istiyor. Ya Allah da yardım ediyor. İyi niyetli olduğundan yardım ediyor azizlu muhtemel kardeşim. Evet. Semitü ebel kasini İbrahim edne Muhammed ibni mahvevehvi Nas en ı Nasraba Ziyi, Nasraba Ziyi. Diyor Semit Ağa Muhammedin Abdurrahman ibn Muhammed ibn İdris al-Hanzliliyya Raziy. Diyor ki, Semit Ali ibn Abdurrahman ibn Zahid. Diyor ki, Hale Ahmed ibn Asim ibn İşte bu adamların rivayetiyle Medine kadar gelen. Rivayetle bu Asime Antakev eh, Ahmed ile Asime Antaki Hazretleri demiş ki En faul asli ma arfak teala aleyke ve e şükriha ve kame bi hilafil heva Şimdi insanların aklı var değil mi? Aklı seviyoruz hepimiz. Akıllı olmayı istiyoruz. Birisini sevdiğimiz zaman akıllı adam diyoruz ve kendimiz akıllı olmaya çalışıyoruz akıllı olmak iyi bir şey hepimizin istediği bir şey herkesin de bir aklı var herkesin aklı var muhterem kardeşlerim hiç dünyada yaşayan herkesin aklı var kumarhanede masaya, masanın başına oturup da efendim oraya para basanların da kendine göre bir aklı mantığı var top oynayanlarında bir aklı mantığı var piyango bileti alanlarında bir aklı mantığı var Efendim hacca gidenlerin de bir aklı mantığı var. Ömreye gidenlerin de bir aklı mantığı var. Hırsızlık yapanın da bir aklı mantığı var. Rüşvet diyenin de bir aklı mantığı var. Diyor ki, ne yapayım diyor bu kadar maaşta geçinmiyor. Diyor, elbet yiyeceğim diyor. Maaş az diyor. Devlet az maaş veriyor. Elbet rüşvet yiyeceğim diyor. Bir mantık eder diyor. Heh. Herkesin bir aklı var ama her akıl kıymetli değil. Her akıl kıymetli değil. Akıl nasıl olacak onu tarif ediyor. En faul aklı, en faydalı olan akıl, aklın en faydalısı. Herkesin bir aklı var ama herkes kârda değil. Herkes hayatını güzel süremiyor. Herkes başarılı insan olamıyor. Herkes Allah'ın sevdiği noktaya gelemiyor. Kimisi hapiste çürüyor, kimisi ömrünü çürütüyor, kimisi vücudunu çürütüyor, kimisi ahiretini mahvediyor. En iyi akıl hangisi? En faydalı akıl. Tarif ediyor. Bu Ahmet'in ve Arsını Antaki hazretleri. Ma عَرَّفَكَ نِعَمَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ Allah'ın sana vermiş olduğu senin üzerindeki nimetlerini sana bildirten akıl. وَاَيْعَانَكَ ala شُفْحَا Ve bu nimetlerin şükrünü yapmakta sana yardımcı olan akıl. Allah'ın nimetlerini sana hatırlatıp bildirten bu nimetlerin ödenmesinde sana yardımcı olan ve kâme bifilâfil hevâ hevâ-i nefsin karşısına dikilen akıl faydalı. Akıl bu işte. Neden? Bunu yaparsa insan cennetlik olur da ondan dünyada evliya olur, ahirette de cennete gider. Bunu yapmazsa ne olur? Dünyada da ahirette de perişan olur. Nasıl tarif etti aklı? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri var. Onu söyleyeyim de oradan bu sözün güzelliği o hadisi şeriften daha iyi ölçülebilir. Diyor ki Peygamber Efendimiz, El-Keyyisi, zeki insan kimdir? Men dâne nefsehu ve amilelimâ badelmek. Nefsini zaptı rabz altına alıp da ahirete hazırlanandır. ben ahmaku aptal adam kimdir? ''Men etba nefsehu hevaha'' ''Nefsini hevasının peşine takıp sürükleten'' ''Ve temennâ alâllâhil emaniye ''Allah'tan da ümit eden'' ''Allah bana şunu verir, bunu verir, gavur rahimdir'' diyendir diyor. Ahmak o. Akıllı kim? Ahirete hazırlanan, nefsinin karşısına çıkıp, nefsine uymayan, ahirete hazırlanan. Ahmak kim? Nefsine uyup da Allah'tan bekleyen. O bekle ki gele, bekle ki ola. Heh, bu hadis-i hatırladıktan sonra bu sözü daha iyi anlarız. En faydalı akıl hangisidir? Allah'ın senin üzerindeki nimetlerini sana bildiren, o nimetlerin şükrünün edasını yapmakta sana yardımcı olan ve nefsin hevasının karşısına dikilen akıldır. Biliyorsunuz nefsin hevası ne demek? İçinden bir şey geliyor insanın. Nefsi var içinde ya, hepimizin içimizde nefsi emmaremiz var, nefis var. Terbiye edilirse eranın gelişiyor, mutmayım ne oluyor vesaire. Ha nefis, hevayi nefis dediğimiz arzuları, istekleri bize içimizden içimize doldurtuyor, söylüyor içimizden. Ne istiyorsun bugün? Allah bugün hiçbir iş yapmak istemiyorum. E ne olacak? Yan gelip ötecek. Elini şöyle koyuyor, ayaklarını dikiyor. Niye? E "Canım çalışmak istemiyor." diyor. Ha bak nefsinin havası o gün ona çalışmak istetmiyor. E, ders. Allah bugün futbola gideceğim diyor. Niye? Senin çok futbol oynamak istiyor. Filan. Heh işte insanın içinden gelen duygular, istekler var ya. Canım şunu çekti. Efendim şunu, şunu yapmak istiyorum. İyi şeyler var, kötü şeyler var, daha kötü şeyler var, günahlar var, günahların daha kötüsü var. Hemen canım istiyor ki kalkayım şu adamın kafasını kırayım. Aman ha dur ne yapıyorsun? Bunu yaparsan felaket tabii kendisi. Yani Nefis insana neler söylettir, neler istetir, neler istetir. Bunların adı nedir? Hevayı, nefs. Nefsin hevesleri, istekleri içinden gelen arzuları. Bunun karşına çıkacak insan. Çünkü nefis insana kontrolsüz şeyler teklif eder. Kontrol nereden? Akıldandır. Akıl kontrol eder. Yani içinden ne geliyor bugün? Birisi geldi bana söylüyor. Yani biz hocayız ya. Çok şeylerle karşılaşıyoruz enteresan size de anlatıyoruz. Hocam diyor bazen içime o kadar böyle bir intihar etmek arzısı düşüyor ki diyor öyle bir intihar etmek arzusu düşüyor ki da buran buran tüküyor. Canım çok istiyor diyor. Öldürmek istiyorum kendini diyor. Tarif Anlayabiliyor musunuz? Yani insan ölmek istemez. Ölümden korkar filan de hastalık tabi bu. Canım çok istiyor diyor. Aman dedim sen şu, şu, şu zikirleri yap, yalnız durma, efendim ateşsiz gezme, şeytan yapıyor bunları, sakın ben o içinden gelen söz, ses, sese, söze tabi olma. İçinden hevası, hevai nefsi, bak neler hissetiyor? İntiharı hissetiyor. İntihar etti mi insan ebediyen cehenneme gider. İntiharı istedir, cinayi istedir, kumarı istedir, eğlenceyi hissetir, her şeyi istedir, nefis bu. Kim kontrol edecek bunu? Akıl kontrol edecek. Akıl da, akıl kontrol edecek ama nasıl akıl kontrol edecek? Şeriata bağlı akıl kontrol edecek. Şeriata bağlı olmazsa, git bir Amerikalıya sor, git bir İngiliz'e sor. Hadi bakalım ne diyecek? Bir psikiyatri bir profesörü vardı. Bizim gençler bunalıma düşüyorlar. Delikanlı şimdi. 18 yaşına geliyor, 20 yaşına geliyor. Delikanlı bir Müslüman çocuk. Anası babası dindar. Müslüman, delikanlı. E, delikanlı ne demek? Delikan. Niye deliyor, deli oluyor bu çocuk yani? Akıllı da niye delikanlı oluyor? Ha, biluşarane erdiği için, içinde çeşitli arzular beliriyor, evlenme arzusu beliriyor. Kızda da oluyor, erkeklerde oluyor. E, evlenme arzusu beliriyor. çeşitli arzular var, delikanlı. Kanı cıvıl cıvıl kaynıyor, yerinde duramıyor. Efendim, efendim vesaire filan. Şimdi. Tutuyor kendisini tabii. Haram, günah, harama bakılmaz. Günaha varılmaz. Efendim, tutuyor çocuk kendisini. Tutunca tabii sıkıntılar başlıyor. Kolay değil. Yani bülü çağının problemleri vardır. Kızlar içinde problemleri vardır. Erkekler içinde problemi vardır. Kız durup dururken, dururken başlar ağlama. Kız ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bilmem. Ağlıyor. Neden? Çalkantılı bir çap niye ağlıyorsun kız işte yemeği yedin karnın tut, sırtın pek, ev kalemi her şey var, ağlıyor problemli şimdi gidiyorlar psikiyatriste. adam adamın dinden imandan nasibi yok dinden imandan nasibi yok, Allah'tan korkusu yok utanması yok flört tavsiye ediyor flört et diyor geçer diyor, ya ben günahtan kaçıyorum, bu hastalığa ondan düştüm o zaman ben sana hiç gelmezdim. Bu hastalığa de bir günaha düşmeyin diye. Efendim yani a, haram işlemeyin diye. Allah yasaklamış. Hiç olmazsa şey de evladım bir an evvel de Yani doğru düzgün bir doktorsan evladım evliliğini geciktirme. Şöyle güzel bir efendim Müslüman mütedeyin hanımla evlen. Yuva kurde yani çare iyi onu görüyorsan. Peygamber Efendimiz oruç tutmayı tavsiye etmiş. Efendim, abdesti gezmek var, zikir var vesaire var da yani ne tavsiye ediyor? Günahı tavsiye ediyor. Günahı tavsiye ediyor. İngilizce sorarsan başka şey tavsiye eder. Amerikalıya sorarsan başka şey tavsiye eder. E bunların akılları var mı? Var ama İngiliz aklı. Dinsiz aklı. İmansız aklı. Münafık aklı, cahil aklı. Ha, Aklın hayırlısı nedir? Şeriatin ahkamını bilen ve ona göre insana yol gösteren akıldır. Bak burada ne diyor? Enfaul akıl e, aklın en faydalısı, en güzeli, sana Allah'ın nimetlerini bildirten akıl ve onların şükrünü yapmaya seni efendim yardımcı olan, sevk eden akıl. Şimdi Allah'ın nimetleri nedir muhterem kardeşlerim üzerimizde? Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. En büyük nimeti Müslüman olmamızdır muhterem kardeşlerim. Müslümanız ya, La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ya bu öyle büyük bir nimet ki bu buna sahip olmayan insanları tanıyorum ben. Japon tanıyorum, Çinli tanıyorum, efendim Avrupalı tanıyorum. Yerli yerli malı dinsizleri tanıyorum. Efendim sonradan olma dinsizleri tanıyorum. anadan doğma dinsizleri tanıyorum. Hepsini gördük, profesörünü tanıyoruz, talebesini tanıyoruz. Hepsini biliyoruz yani. Şey en büyük nimet mümin olmak. Sen inanabiliyor musun candan? Namazını kılabiliyor musun? Allah'ın varlığını, birliğine, kalbinden tam mutmain Bu çok büyük bir nimet. Müslüman olmak çok büyük nimet. Bundan büyük nimet olmaz. Ondan sonra sıhhat nimeti var. Akıllı olmak nimeti var. Deli değiliz. Akıllıyız ki zincire bağlamıyorlar. Hasaniyet tıkmıyorlar. iğneyi basmıyorlar. Efendim vesaire. Elhamdülillah. E, aklımız yerinde. Sıhhatimiz yerinde. Elhamdülillah memleketimiz huzur içinde hani e, veya şehrimiz diyelim hani Doğu Anadolu'dakiler düşünelim de mesela köyden köye gidemiyor. Akşam vaktinde gelsin de bir yatsı namazında bir yerde vaaz dinlesin de öteki köye ondan sonra minibüse bilsin gitsin gidebilir mi? Gidemez herhalde eh bu bizde burada bir nimet işte bu huzur içinde her tarafta ışıklar yanıyor istediğimiz yere gidiyoruz. Furunlarda ekmekler var çeşit çeşit hastanelerde çeşit çeşit gıdalar var efendim gezilecek yerler var, ilim meclisleri var, okunacak kitaplar var. Oo, çeşit çeşit nimetler. Ha. Nimetleri bilirsen, nimetlerin şükrünü edersen Allah seviyor. Bu nimetleri Allah bana nasip etmiş. Çok şükür elhamdülillah. Şükretmeyi seviyor Allah. Şükredenin nimetini arttırıyor. Nimet, nimet fazlalaşıyor. Şükrettikçe, çok şükür dedikçe. Onun için Nimetleri bildiren akıl ve o nimetlerin şükrünü de yaptırmaya yapmaya yardımcı olan akıl, en iyi akıl. Tabi nimetlerin şükrü nedir muhterem kardeşlerim? Cüneydi Bağdadi Efendimiz'in tarifi çok güzel. Allah'ın nimetlerini yiyip de ona isyan etmemektir. Şükür bu. Hem Allah'ın nimetini ye, iç. Ooo, bu akşam sofrada neler vardı? kaymaklı kadehiz vardı, baklava vardı, efendim, etli sütlü vardı, efendim, tatlı tuzlu vardı, börek, çörek vardı, kebap vardı, dolma vardı, sarma vardı. Eee, tamam. Yedin sonra, e şimdi kalkıp şeye gidiyoruz, boğazda içmeye, eğlenmeye gidiyor. ve utanmıyor musun ya? Allah'ın nimetlerini yedin şimdi. Ondan sonra kalk, ve o tarafa isyana. Şükür nedir? Allah'ın nimetlerini yiyip de ona asi olma durumuna düşmemektir. Şükür olsun. Tabii ibadetini yapacak, hayrını hasenatını yapacak, Allah para vermişse parasından fukaraya yardımcı olacak. Efendim Allah'ın emrettiği hizmetleri insanlara götürecek, zekatını verecek, sadakasını verecek vesaire. Bir de kavme bi filâfil heva hevâ, hevâ nefsin karşısında sağlam duracak insan. Akıl yardım edecek ona, aman diyecek, hevâ-i nefsine uyma diyecek, hevâ-i nefsine tabi olma nefsin arzularına dizgin vur, onlara uyma diyecek ve yaptıracak bunu. Hevai nefse uymamak. Tasavvuf bu. Tasavvufun en önemli işlerinden birisi bu. Çünkü çoğumuz, Müslümanların çoğu, günah işleyen insanların çoğu, günahı bilmediğinden yapıyor değil. Bilmediğinden, cahillikten değil. Biliyor ama nefsine hakim olamadığından yapıyor. Bire bile yapıyor. Utana utana yapıyor. Sonra pişman da oluyor. Ha, bilerek yapıyor. Neden? Kendisini tutamıyor. O fena işte. Hem kötülüğün kötülük olduğunu bilmek, hem de gelerek kendisini tutamayıp o kötülüğü yapmak. O çok fena. Biliyorsun bir işe yaramıyor. Gene kötülüğü yapıyorsun. Fena. Ne olması lazım? İnsanın nefsini yenecek bir güce, kuvvete sahip olması lazım. Bu nasıl olur? insanın nefsini yenmesi yenecek bir kuvvete sahip olması nasıl olur? Çok önemli bir şey. Birçok kimse bu hastalıktan muzdariptir. Sizin içinizde de öyledir. Dışarıdakiler de öyledir. Yani birçok insan bu sıkıntıdadır. Hocam günahı biliyorum ama gene yapıyorum. Günah olduğunu biliyorum. Yapmamam gerektiğini düşünüyorum. Şeytan beni aldatıyor. Nefsim beni aldatıyor. Gene yapıyorum. Kuvvetli olmak lazım. Yani yenilmemek lazım. Bu nasıl olur? Bu tasavvufi eğitimle olur. Tasavvuf onun için gerektir. Yani bilmek yetmiyor. Bildiğini uygulayabilecek bir hale gelmek gerekiyor. Tasavvufun ilaçlarını kullanmak gerekiyor. tavsiyelerine uymak gerekiyor. O zaman insan nefsini yenebilir. Allah'ın nüfuyla yardımıyla Allah'ın yardımıyla oluyor. Allah'ın yardımını yanına alır. O zaman yenebilir nefsini doğru yolda o zaman gidebilir. Onun için tasavvufi emirlere sımsıkı sarılmak lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Pekala, bugünlük efendim zamanımız doldu. Çünkü vaazda, nasihatte de efendim, iktidar ve efendim, ölçüye riayet önemlidir. Şey yapmamak, dinleyici kardeşlerimizin sabrını Efendim, sabrı vardır, sevgisi vardır evet severek dinliyordu filan ama sabrını da şey yapmamak lazım ihtiyar vardır, akdest razılemek ister treni kaçacak olan vardır efendim bir yere randevusu olan vardır filan onun için bu kadar bırakalım, Allah bu öğrendiğimiz bilgileri tepkik etmeyi nasip etsin Allah bizi nefsi yenenlerden nefsini yenenlerden efendim İslam'la terbiye olmuş aklının gösterdiği yolda Allah'ın nimetlerini bilip şükrünü eda edip yürüyenlerden eylesin Efendim, ömrümüzle rızasını gün geçirip, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. üç salavat-ı şerife <Gülüyor> bir elem neşrah leke suresi besmele Ahad İhlas Suresi Besmele'yle. Fatiha-i Şerife, mal Üç salavatı şerife. أَمَّنْ هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا Allahü Melikül al Hakül al Mubin, Muhammedül right Rasulullahi, Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sahbihi, ve Mentebi Ahbi Islahin ve Selamın Daimeyin, Miterajmayin İlayi Middin, Eyübbillahi Ne Şeytanı Rjeem Bismillahi Llāhīm Al-Raḥīm, Kullu Ve Lam Yulad welem Allahu Ekber La ilahe illallah Wallahu Ekber Allahu Ekber ve Velillahilhamd Bismillahirrahmanirrahim Kul eûz bi rabbil felak Min şerr mas halaka Ve min şerr basıkın idâ ve Ve min şerr nefâsâti fil ukad senin şer hastedin, izah hased. Allahu Ekber. La ilaha illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve Nilahi alhamd. Bismillahi rahim Kul eul bi Rabbi Nasim, elikin Nasim min şerril Ellezi hannâs ellezî yüvesmîsü fî sudûrinnâs minel cînnet vel nâs Allahu ekber La ilâhe illa Allahu ekber Allahu ekber ve lillâhil hamd Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki El-Middin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în İhdine sirâtal mustaqîme sirâtal ve zîne en amhim Gayril mazbudi aleyhim vela d-dallîn Amin Bismillahirrahmanirrahim Elif l-am-mîn ذلك الكتاب لا ريب فيه بل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ulaala hüdemir <gülüyor> rabbihim ve ulaöl müsli sadallah lazımm subhan arabi ke rabbi cret anmma yasefun ve selamınbur selim elhamdülilillahi rabbi alemine amin subhan rabbii yer aley il Elhamdülillahi hahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi isanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve iki adet çekilmiş olan 4444 tanelik salat-ı 500 adet Yasin-i Şerif'i, 500 adet ayet-i şifayı, 1000 adet selat ı cincine salavatını ve 12.000 adet besmele-i şerifeyi sair ibadet ve taat ve hayrat ve hasenatlarımızla beraber ya Rabbi, lütfunla, kereminle kabul eyle. Bu ibadetlerimizi, zikirlerimizi rahmetine ermemize, Rıza'na vasıb olmamıza vesile eyle. Sevdiğin, razı olduğun kullar eyle cümlemizi. Hasıl olan ücuru mesubatı yarabbi evvela peygamberi zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem teslimen kesiren hazretlerine şuracıktan şu mübarek zamanda acizane naçizane sevgiyle saygıyla arz ve hibe ve hediye eyledik, şu anda vasıl ile Peygamber Efendimiz'i bizlerden Ya Rabbi hoşnut ve razı eyle. O Peygamber Efendimiz'in mübarek sevgisine, rızasına, iltifatına ermeyi cümlemize nasip eyle. Bu okuduklarımızdan hasıl olan Ücür-ül Mesubat'ın kesiresini yine Peygamber Efendimiz'in mübarek âline, ashabına, ezrac Tahirat Ümmat-ı Validelerimize, Peygamber Efendimizin Zülliyeti Tayyib-i Mübarekesine Peygamber Efendimizin Manevi Varisleri Verese-i Nebi Ülema-i Muhakkıfîn Meşayih-i Vâsılîn ve cümle Evliya allah Salihînin ruhlarına Ve hasseten Bu zikirler, bu okunanlar Ne niyetlerle okunmuşsa O niyetlerin husulu husule gelmesi için yarabbi. Ve ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, minnelerimizin, Müslüman geçmişta eski tarihlere kadar mümin ecdad-ü ceddatımızın, akraba-ü ihvanımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın hali hayatında bizlere dua vasiyet etmiş olanların kabirlerinde boyunları büküp bizden dua bekleyenlerin bizim üzerimizde hakkı ve emeği olanların ruhlarına ve hasfeten şeyhimiz üstadımız hocamız Muhammed Said-i Bursa'yı Hazretlerinin ruhuna ve şu eseri okunu okuduğumuz Ebu Abdurrahman-ı Hazretlerinin ruhuna eserin içinde ismi geçen mübarek büyüklerimizin evliya Allah'ın ruhlarına ve İstanbul'umuzun medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın ve adını bilmediğimiz Allah ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Efendimiz'in ve diğer sahabeyi kiramın ve Evliyaullah büyüklerimizin İstanbul'da methum bulunan salihlerin, gazilerin, şehitlerin, fatihlerin ve hasreten Fatih-i İstanbul Konstantiniyye Muhammed han hazretlerinin ve sair Ashabu Hayratu ve hasenatın içinde toplanıp ibadet ettiğimiz şu caminin yapılmasına emeği olan çalışması olan, ikramı olan yardımı olan bağışı olanların hepsinin küçüklü büyüklüğü kendilerine geçmişlerinin ruhlarına ve uzaktan yakından şu dersi dinlemeye gelmiş olan şu cemaat kardeşlerimizin hasseten ahirete geçmişlerinin, sevdiklerinin, gönüllerinden dilediklerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Ya Rabbi, gayb hazinelerinden kat kat nikâfatlandırıp, hepsine ayrı ayrı ikramlar eyleyip ruhlarını şad eyle. kabirlerini pür nur eyle, makamlarını âlâ eyle, nurlarını, sürurlarını ziyade eyle. Seyyahatları olanların seyyahatlarını hasenata tedbiri tahvil eyle. Makamı yüce olanların makamlarını daha âlâ eyle. Evliya Allah büyüklerimizin manevi yardımlarına himmet ve teveccühlerine cümlemizi nail eyle. Bizler de sevdiğin kulların yolunda daim eyle. Zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz, her türlü hayırlarını senin lütfü kereminden ister, niyaz eder, talep eder, herif bizlere ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, tehlikelerinden sana sığınırız, bizleri koru Ya Rabbi. Beldelerimizi de sahip İslam beldelerini, her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, sıkıntılardan, zelzelelerden, kuraklıklardan, bilhassa fasıkların, zalimlerin, kafirlerin galebesinden ve istilasından mahfuz eyle. Ya Rabbi istilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden halas eyle. Ya Rabbi kafirlerden, zalimlerden Müslümanlara zulmetmiş olanların kendilerini, mallarını, evlatlarını, diyarlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle. Ya Rabbi senin dinini dünyanın her yerine yaymağı bizlere gayret ve kuvvet ve imkan ihsanı eyle. Ömrümüzü rızana uygun, dini İslam'a hizmet yolunda Müslümanlar için faydalı bir şekilde geçirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Namurat olanlarımızın muratlarını ihsan eyleyip cümlesini bermurat eyle. Naşad olanlarımızı kariben şadanı handan eyle. Ya Rabbi, imtihana girecek evdatlarımızın, kardeşlerimizin imtihanlarını başarılı eyle. Tahsillerini hayırlı eyle. Kendilerini, ailelerine ve ümmeti Muhammed'e faideli eyle. Ya Rabbel alemin, cümle helal, temiz, hak, bol rızıklar, kazançlar ihsan ile. Bu kazançlarımızın fazlalıklarıyla, senin rızanı kazanmamıza, rahmetine nail olmamıza vesile olacak hayrat ve hasenat yapmayı, sadakayı cariyeler tesis etmeyi, Allah yolunda malımızla, canımızla her türlü imkan ve miktar sabahımızla ömrümüzü çalışarak geçirmeyi bizlere nasip eyle. Cümlemize şahadat afiyet üzere sevaplı, ecirli, uzun ömürlerle muammer olmayı nasip edeleyerek. Son nefesimizde cümlemize Kur'an-ı Kerim ile zikrinle dilimizde ol kelimesi, tayyibi, mincemi, mübareklik buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Kelimeteyni şehadeteynini söyleye söyleye gözümüzden perdeler kaldırılıp Cennetteki makamlarımızı göre göre ruh teslim etmeni yarabbi cümlemize nasip eyla Lübbel Al alemin ahirette bir gayri hisap Firdevs alaya dahil eyla Habibi edibine komşu eyla. Havuz et kezlerinden içmeyi nasip eyle. Selamına masar ve muhatap eyle. Cemalini gören kullanıcı zümresine bizler dahil eyle. Bi hürmeti hatneyi'l-Kur'anil-Azim ve bi hürmeti süveri'l-Kur'aniye ve bi hürmeti saravat-ı şerife ve bi hürmeti esrar-ı fatiha Çok talepler var. Efendim, ders almak isteyenler, kendisi gelemeyip de ismini gönderip, efendim, şeyler var. E, dersi kabulünü isteyen kardeşlerimiz var. Onlara da kısaca ders tarifi edeyim. Efendim, e, durumu müsait olanlar dinleyebilir, dersli olanlar dinleyebilir, gidebilir. Beraberce ve istiğfar edelim, ders alacaklar. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-Azîm el-Kerîm el, el, el la ilahe illa Hu, el-hayyel kayyûme ve etûb ileyh. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halaktenî ve ene abdüke ve ene Ala Ahdike, ve Vadike mesletâtu ve uzvüke min şerrimâ sanâtü. Ebu'u leke bi nimetike aleyye ve bi zembi fağfir <gülüyor> li fe innehu la yeğfir illa ente Rabbımız şu mübarek Recep ayında, tevbe ayında yapmış olduğumuz şu tevbelerimizi kabul eylesin. Geçmiş günahlarımızı affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzde sevdiği kul olarak yaşamayı nasip eylesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Devamlı abdesti gezeceksiniz vazife olarak. Hiç abdetsiz bulunmamaya gayret edin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Harikat, tasavvuf derslerinizi, vazifelerinizi yapın. Sakin, temiz, tenha bir yerde. Gününüzün sizin için münasip olan herhangi bir zamanında yapabilirsiniz. Kıbleye doğru oturup, yüz çöküp, gözlerinizi yumup, evvela 25 defa Estağfurullah diye başlayın. Sonra bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif Kulüvallah okuyup, Bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve Nafşi, Kadiri, Kübrevi, Sühreverli çeşitli Turku Aliye'mizin derilerine, büyüklerimize hediye edin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz eyleyin. Sonra gördüğünüz kapalı rabıtayı mevk yapın. Rabıtayı mevk yapmak demek ölü, ölümü nasıl öleceğini, kabriyi, kabirden mahşer günü nasıl kalkacağını, mahşer yerini, mahkeme-i kübrayı cenneti cehennemi gözünün önüne getirmek demektir. Bunları güzelce düşünüp nefsinize deyin ki ey nefsin, aklını başına topla, şu hayattayken hayatının kabirini, kıymetini bil, cehenneme düşmene sebep olacak işler varsa onlardan paçanı sığır, kendini kurtar, cenneti kazanmak için ne gibi güzel işler yapman gerekiyorsa onlara sarıl. Ahirete Allah'ın sevdiği bir kul olarak varmaya gayret et. Sonra son pişmanlık fayda vermez. Orada saç başı olsam bile iş değişmez diye kendinize, nefsinize nasihat verin. İşte böyle ölümü düşünüp kendinize nasihat vermek, bunun adı rabıtayı mevk yapmaktır. Bunu güzelce yaparsanız feyiziniz çok olur. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş zaten, hadisi şeriflerde var. Feyziniz o kadar çok olur, nefsiniz o kadar ıslah olur, seyir-i o kadar hızlı olur. İkincisi, beraberce yaptığımızı göz önüne getirin. Karşınızda biz oturmuşuz hocalarımıza diye, hayalinizde canlandırın bizi. Siz de karşınıza oturmuşsunuz diye düşünün. Gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Bizden size nurların, feyizlerin geldiğini, içinizin dışınızın nur ve feyiz olduğunu tasavvur edin. İnsan böyle müşidiyle irtibat kurduğu zaman manevi bir takım güzel şeylere nail olur, feyzi çok olur, efendim sonunda inşallah fenafişşeh makamı hazı olur, daha güzel makamlara erişir, tarikatta ilerler bu rabutayı mühsüzle güzelce yapın, iki üçüncüsü gözünüz gene kapalı, Allah'ın huzurunda olduğunuzu, Allah'ın sizi gördüğünü düşünün, her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünün, diyin ki ya Rabbi biliyorum ki sen bana şah damarımdan bile daha yakınsın. Ben senin kulunum. Sen alemlerin Rabbısın. Bana yardım eyle. Ben sana güzel kuluk edebileyim. Beni de senin zikreden, sana şükreden nimetlerine şükreden kullarından eyle. Sevdiğim kullarınız zümresine ben de kabul eyle diye dua edip zikre başlayın. Zikir olarak şunları çekin. Yüz estağfurullah.